أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل من لساني رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهمني الحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب صدق الله العظيم Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men yuridillâhu bihi khayran yufakihhu fid din Sadaka Resûlullah fîmâ kâle evke mâ kâlel-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Fek kıymetli cemaati müslimîn ihvân-i din Yunus ne güzel söylemiş İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Ya nice okumaktır Demiş Ne kadar güzel İlim Allah-u Azimuşşah'ın sıfatlarından birisidir müminler Ve bu sıfatın tecellisi insanlara verilmiştir. Allahu azze ve bu sıfatının tecellisi insanlarda görülmektedir. Bizim inandığımız din İslam dininin ilk emri nedir? İlk emri ilk gelen ayet. İkra bismirabbikellezi halak değil mi? İkra oku oku emridir okuyacaksın araştıracaksın öğreneceksin başka bir ayet-i kerimede billah kul söyle habibim hel yestevil yalemun ya'lemune vellezine la ya'lemun hiç bilenle bilmeyen bir olur mu bilenle bilmeyen eşit midir Bilenle bilmeyenin arasında fark yok mudur? Dağlar kadar fark vardır. Bu ayeti kerimeyi Mehmet Akif Ersoy safahatında almış bir konu başlığı yapmış. Bu ayetin manasını da açıkladıktan sonra arka sayfayı çevirince şöyle başlamış sözlerine ''Olmaz tabi biri insan'' Biri hayvan demiş Bilenle Bilmeyen arasındaki fark insanla hayvan Arasındaki fark kadardır Demiş Bir söz vardı Küçüklükte ezberlemiştik Bir Arap sözü Diyor ki Teallem ya feta Fel cehlu arun Vela yarda biha illa himarun teallem ey genç ilim öğrenmeye bak kendini yetiştirmeye bak bir şeyler öğrenmeye azmet uğraş fel cehlu arun cehalet büyük bir ayıptır çünkü büyük bir ayıptır öyle bir ayıptır ki ve la yarda biha illa himarun o büyük ayıbı Yalnız ve yalnız affedersiniz eşekler razı olurlar. Cehalet içinde kalma ayıbına ancak eşekler razı olurlar. İlimle cehalet arasındaki fark bu kadar açık bir farktır müminler. Bilmek, öğrenmek, öğrenmeye kastetmek lazım. Allahu azimü şan bize akıl vermiş. Araştırabilmemiz için bize muvazene özelliği vermiş. Bu iyidir, bu kötüdür. Bu faydalıdır, bu zararlıdır diye ayırt edebiliyoruz değil mi? İşte bu muvazene özelliğimizle ve bu aklımızla birlikte Allahu Azimuşşan'ın yeryüzüne göndermiş olduğu ilmi öğrenmeye bakmamız lazım. Bir şeyler öğrenmemiz lazım, cehaletimizden kurtulmaya gayret etmemiz lazım cemaat-i Çoğumuz cahil kaldık. Çoğumuz cahil kaldık müminler. Dinden haberimiz yok, imandan haberimiz yok, Kur'an'dan haberimiz yok, namazdan haberimiz yok. Allah'u u yani tanımayız, bilmeyiz. Resulünün yolunu bilmeyiz, onu tanımayız. Kutlu sahabinin hayatından haberimiz yok. Cahil kaldık. Sanki bütün bu bilgiler yalnızca hocalara lazım. Hocaları öğrenecekler, biz de gideceğiz, onlardan soracağız. Bütün bilgiler sanki hocalara lazım. Halbuki cemaati Müslümin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor mealen. İlim kadın erkek herkese farzdır. İlim kadın erkek herkese farzdır. Öğrenmesi gerekir. Nedir farz olan ilim? Allahu Azimüş-Şan akıl bali olmuş her bir Müslümana namazı emrediyor değil mi? Namazın nasıl kılınacağını öğrenmek, namaza hazırlanırken neler gerektiğini bilmek, öğrenmek, namazı bozan şeyleri öğrenmek, bilmek bize farzdır. Namaz nasıl farzsa, onun nasıl yapılacağını öğrenmek de farzdır. Bunlar hocaların görevi değil. Her Müslümanın görevi. Olur ki karıştırırız. Olur ki şüphede kalırız. Tabi gider sorar araştırırız. veya da bir kitaba başvururuz. Ama bu hepimizin görevi vazifesi. Bilmemiz gereken şeydir. Allahu Azimuşşan orucu farz kılmış. Oruç tutmanın şartlarını. Kimlere orucun farz olduğunu. Orucu bozan şeyleri öğrenmek de farzdır. Bilmemiz lazım. E bilmezsek namazımız bozulur, iptal olur haberimiz olmaz, namaz kıldık zannederiz orucumuz bozulur iptal olur, haberimiz yok orucu tuttuk zannederiz bir ömür boyu böyle devam eder gider işte günün birinde bir sohbette kulağımıza çalacak da aa yanlış bildiğimizi o zaman anlayacağız da kendimizi düzelmeye düzeltmeye gayret edeceğiz o da nerede o da mümkün değil yani adam 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş, bir yol tutturmuş gidiyor. Öğrenmiş bir şeyler kafasına göre, yanlış doğru neyse öğrenmiş, o yol üzerinde devam ediyor. Hiç ben bunu araştırayım, bakayım, açayım, bir kitap okuyayım, bir sohbete kulak vereyim, bu konudaki bilgimi artırayım düşüncesi yok. 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş, işin doğrusunu günün birinde öğreniyor. Kulağına çalıyor bir sohbette olsun, herhangi bir yerde bir kulağına çalıyor. O kabul etmesi mümkün değil. Hayır olmaz diyor, senin söylediğin yanlış. Yahu nereden biliyorsun yanlış? E ben diyor, 50 senedir diyor böyle kılıyorum, böyle tutuyorum, böyle biliyorum diyor 50 senedir. Onun için senin söylediğin yanlış. Ona bir daha doğruyu doğru olarak kabul ettirebilmek için de epey bir vakit gerekiyor. Böyle cahil kaldık Müslümanlar. Böyle bir cehalet içerisindeyiz yani. Allahu Azemuşşan'ın bize emrettiği ibadetin türünü, şeklini de bilmiyoruz. İşte kılıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Allah kabul eder. Eder ama Allahu Azze ve istediği bir şekil var. Allahu Azze ve Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimize bildirmiş olduğu bir suret var, şekil var. Nasıl namaz kılınacak? Nasıl oruç tutulacak? Ne zaman zekat verilecek? Bütün bu farz ibadetler, nasıl hac yapılacak? Bunların hepsi Peygamber Efendimize Allah Teala tarafından öğretilmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sallu kema raytumuni usalli. Nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifinde nasıl hac yaptığımı görüyorsanız öyle hac yapın yerine getirin vazifeleri diyor. Bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmek için de araştırmamız gerekiyor müminler. Şimdi bizim zamanımız imkan bakımından çok rahat bir imkana sahibiz. Eski devirlerde kitaplardan ancak okuyabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Eski devirlerde bu kadar kitap yoktu müminler. İnsanlar birebir öğrenebilmek için uzun mesafeler, uzun yollar katettikten sonra o konuyu bilen, o işin mütehassısı olan hocanın önünde oturacak, diz çökecek. Ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar zamanda o işi öğrenecek. Sonra gelecek memleketinde insanlara anlatacak. Böyleydi eskiden durumlar, şartlar. Ondan sonra artık yavaş yavaş bu ilim kitaba dökülmeye başlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabilerden birisi gelmiş soruyor. Ya Resulallah senden öğrendiğim hadisi şerifleri unutuveriyorum. Aklımda hafızamda tutamıyorum, unutuyorum. Ne yapayım deyince Resulullah tavsiye etmiş. Buyurmuş ki elinden yardım al. Yaz yani onu, not al. Ömer bin Abdülaziz bu hadisi şerifi değerlendirirken diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilmin insanlar arasında yayılmasının yolunun yazmak olduğunu, kitap neşretmek olduğunu işaret ediyor. Onun için Müslümanlar ilim sahibi insanlardan öğrendiklerini yazacaklar. Bu şekilde kağıtlarla, kitaplarla İlim insanlar arasında yayılacak. Aksi takdirde yayılmaz. Ve elhamdülillah şimdi günümüzde hem de bizim dilime, dilimize çevrilmiş olan nice kıymetli kitaplar var. Fıkıh kitabı ararsan var. Gusül onda, abdest onda, namaz onda, oruç onda, fıtır sadakası onda, yemin onda, kefaret onda. Hepsi yazıyor. Yok tefsir kitabı istersen o da var hadis kitabı istersen bizim dilimize çevrilmiş tercüme edilmiş hem de ne anlanması gerekiyor bu hadisten ne anlamamız gerekiyor bunu da açıklamış tercüme etmiş şekilleri var elhamdülillah belki de birçoğumuzun evindeki kütüphanede de vardır bunlar öyle inanıyorum vardır fakat açıp okuyacak der o işi birazcık heves edip de öğrenmeye gayret edecek insanlardı. Bizler kitaplarımızla övünürüz. Özellikle hocalar arasında bu daha fazladır. Hocalar kitaplarının çokluğundan övünür. Kitaplarını böyle teşhir ederler. Gelen insan vay be bizim hocanın evine gittik. Bir kitap var kardeşim duvardan duvara Duvar görünmüyor Hoşuna gider sevinir övünür Böyle şeyden Fakat açıp okumak Takip etmek Birazcık olsun o kitapları Anlamak için gayret Edecek insan pek azdır Müslümandır pek azdır Halbuki Allah'u azıyımuşşan Bilmemiz Gerekenleri bilmemizi emretmiştir. Ya Rabbi, namaz kılmayı bilmiyordum diyemezsin ahirette. Böyle bir mazeret kabul edilmez. Öğrenecektin kulum. Ya Rabbi, oruç tutardım ama orucu nasıl tutacağını bilmiyordum ki. Diyemezsin, öğreneceksin. Ya Rabbi, içkiden uzak dururdum, kumardan uzak dururdum. Zinadan uzak dururdum ama bilseydim, bilmiyordum ki diyemezsin. Öğrenmen gerekiyor. İnsana lazım olan emiller ibadetlerin şekilleri ve yasakların ne olduğunu bilmesi gerekiyor. E, bilinmediği için, insanlar hiçbir şey bilmedikleri için, cahil cuhala kaldıkları için, kara cahil olarak kaldıkları için bir takım, Kişiler, kötü niyetli insanlar ortaya çıkarak şu Müslüman memleketinde, şu Müslüman toplulukları istedikleri gibi yönetiyorlar, yönlendiriyorlar. Haramı helal, helalı haram gösteriyorlar ve kabul ettiriyorlar. Bilmiyoruz ki. Bakıyoruz, İslam hakkında bir şeyler konuşan insanın hemen merak, meraklıyızdır, dinliyoruz. Bir de güzel konuşuyorsa, bir de süslü kelimeler laflar ediyorsa, bir de bizim hayatımıza, yaşantımıza çok fazla karışmayan kelimeler, çok fazla bizi suçlu duruma düşürecek kelimeler kullanmıyorsa, ha, en iyi hoca, en iyi İslam'ı bilen bu insandır diye tabi oluyoruz ona Müslümanlar. Bilmediğimiz için böyle yapıyoruz. Allah... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki: "Men yuredillahu hayran yufakkihu fid Allah kimin için bir hayır murad ederse, bir iyilik murad ederse, Allah kimi severse yani onu dinde fakih kılar. Yani dinde bilgili insan yapar onu. Dini vazifelerini, görevlerini bilen Araştıran, okuyan bir insan eder onu. Eski devirlerde cami cemaatinin hemen hemen hepsi hoca mesabesindeymiş. Yani diyelim ki hocanın başına bir iş geldi. Namaz kıldıramayacak. Hasta, rahatsız. Veyahut o anda anlık bir iş oldu namaz kıldıramayacak duruma geldi. Hutbe okuyamayacak duruma geldiyse cemaatten herhangi birisi geçip cuma namazını da kıldırıp hutbeyi de okuyabilecek bilgiye sahipmiş. Gerçekte budur. Her Müslümanın bilmesi gereken şeylerdir bunlar. İlla... Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden insanlara bir şey anlatmak, Resulü'nün hadislerinden bir şeyler anlatıp öğretmek, bir konuyu açmak, vaaz etmek değildir hocalım. En azından mihraba geçip imam olabiliyor musun, bunu yapabiliyor musun? Kaç kişi cesaret edebilir buna? Bazen oluyor başımıza geliyor, hoca efendinin olmadığı yerde insanlar birbirlerine bakıyorlar. Kim kalkacak, kim geçecek mihraba? Neyse aralarından birisini seçiyorlar. O da arkasında namaz kılınabilecek, namazın sahih olabileceği insan değil maalesef. O geçiyor, kıldırıyor ama ne namazınız olur ne bir şey. Bu kadar cahil bir duruma düştük müminler. İlim, nedir ilim? İlim kendini bilmektir diyor Yunus. Eğer sen kendini bilmezsen boşuna okumaktır. İlim okurken ilim öğrenirken bir şey hafzederken öğrenirken bir bilgiye ulaşırken sen eğer Allahu azze müşan'ın sana nasip ettiği bir ilimdir bu ilim düşüncesiyle ve hakikaten öğrenip insanlara faydalı olmak için okuyorsan bu bilgiye sahip olmaya gayret ediyorsan işte odur ilim. Yoksa ilim tahsil edip insanlar arasında yad edilmek için ne bilgili insan, ne alim insan dedittirmek için insanları okumakta doğru değildir. Bu da yanlış bir şeydir. Allahu Azemuşşan'ın vermiş olduğu bir nimettir. Sonra cemaati Müslimin Allah Celle Celaluhu ilmi her isteyene veriyor her isteyene ilmi veriyor bakın malı öyle değil malı kendi istediğine veriyor her isteyene vermiyor ama ilmi kim isterse kim ilme talip olursa Allah-u ona nasip ediyor ilim ilime talip olmak lazım bir şeyler öğrenmeye gayret etmek lazım şöyle demeyin Hoca bu yaşımızdan sonra bizi talebe mi yapacaksın? Hayır. Herkes kendi imkanı çerçevesinde, kendi zamanının el verdiği çerçevede kendine lazım olan ilmu hal demişler eskiler, eski tabirle ilmu hal. Yani işte gusül bize lazım olur, abdest bize lazım olur, evet temmün bize lazım olabilir. Namaz zaten kılıyoruz, oruç. Bunların yapılış şekillerini, bunların gerektiği alları şartları bilip öğrenmek ilmi hal budur. Sonra nedir haram? Haram nelerdir haramlar? Allahu asıbün neyi yasaklamış bize? Emirler ibadetler nelerdir? Neyi emretmiş bize? Bunları bilip öğrenmek ilmi haldir ki. Her insanın üzerine farzdır. Kadın olsun erkek olsun. Onun için bir yerinden başlamak lazım müminler, müslümanlar. Bir yerinden bu ilme başlamak lazım. Sonra ilim tahsil eden insanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri vardır. Öyle güzel müjdeler var ki mesela birisini bir hadisi şeriften nakledeyim size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men seleke tarikan, yetlubu bihi ilmen, selekallahu bihi tarikan min turukil cennet." Kim bir ilim öğrenmek için bir yol katederse, bir ilim öğrenmek için bir yol kat ederse Allah onu cennete giden yollardan birisine dahil etmiş olur. O gittiği yol cennet yoludur. Sonu cennete varır yani. İlim yoluna çıktınız mı cennet yoluna girdiniz demektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innel melâikete letezâhu ecnehetehâ rizan li talib ilm. Melekler, ilim öğrenmek, bir şeyler öğrenmek. Ya hayatımda bir değişiklik olsun. Artık şu ana kadar cahil yaşadık ama bundan sonra Allah'ın istediği gibi yaşayalım. Yaşayalım. i̇lm halimi en azından öğreneyim. Düşüncesiyle İlim talebinde bulunan kişilere memnuniyetlerini izhar etmek için kanatlarını sererler onların gittiği yollanlar Ayaklarının altına kanatlarını sererler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler kanatlarını sererler. Bu ne demek yani? İnsan hiçbir sıkıntıyla karşılaşmaz ilim talep ederken, öğrenirken. Ve innel alime leyestagfirulehu men fissemavati ve men fil ardı. İlim talep etmeye çalışan ve ilim öğrenmiş de başkalarına faydalı olan insana yerdeki ve gökteki bütün hayvanat, bütün bitkiler, bütün canlılar hepsi vel hitanu fî cevfil Hatta denizdeki balıklar dahi o insan için tövbe istiğfarda bulunurlar. Talebeye de hocaya da. Gökteki melekler istiğfar ediyorlar. Yerdeki melekler, insanlar, hayvana, canlılar, toprak, dağ, taş hepsi hatta ve hatta denizdeki balıklar dahi o insan için istiğfar ederler. Dua ederler. Ve inne fadl al-alimi ala al-abidi kefadl al-kamari laylat al-bedri ala sa'ir al-kawakib. Bir alim vardır. İlim öğrenmiş, kendini yetiştirmiş, biliyor, bilerek yapıyor, bir de abid vardır. İbadete düşkün insan demektir yani. Boş vakti yoktur o insan, hep Allah'ı zikirle geçer, ibadetle geçer, nafile ibadetle geçer. Böyle bir abid, ibadet eden, bir yerde alim ilim öğrenmiş ve anlatıyor, öbür tarafta da vaktini boşa geçirmeyen, Allah'a ibadet etmeye çalışan insan. Sizce hangisi kıymetlidir? İlim sahibi insan mı kıymetlidir? Allah'a ibadetle vaktini, ömrünü geçiren insan mı kıymetlidir? Efendim? Ya konumuz ilim olduğu için öyle söylediniz. Yoksa zannediyorum çoğunuz ibadet eden insan diyecektiniz. Evet, ilim sahibi insan o vaktini bütün ömrünü ibadetle geçiren abitten daha kıymetlidir daha değerlidir hem de nasıl bir değere sahip biliyor musunuz ayın diğer yıldızlara üstünlüğü neyse o alim insanın da abid insana üstünlüğü odur yıldızları çoğu zaman gökyüzünde göremezsiniz ama ay pırıl pırıl parlar işte o Alim olan insan da ona benzer. Sırf kendisini ışıklandırmıyor ya. Bütün insanlara da ışık veriyor. Onları da aydınlatıyor. Onları da doğru olan, güzel olana ulaştırıyor. Ne demiş Hazreti Ali? Çok bilinen bir sözdür. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş. Bana bir harf öğreten, bana Allah'ı tanıtmaya... Gayret eden, çalışan o hocanın ben 40 yıl kölesi olurum demiş. İlim bu kadar önemlidir. Paha biçilmez, çok değerli bir şeydir. Hadisi şerifi bitirelim ve innel ulama embiya. Şu alimler var ya, ilim öğreten, insanlara İslam'ı anlatan, öğreten, İslam insanlara Allah'ı tanıtan, Resulullah'ı öğreten, namazı öğreten Zekatı öğreten alimler, haramı helalı öğreten alimler, peygamberlerin varisleridir bugün. Resulullah diyor, bugün peygamber yok yeryüzünde. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ahirete irtihal etmiş ve dünyada peygamber yok. Bir daha kıyamete kadar da gelmeyecek. Ama peygamberlerin görevini yapacak alim insanlar var. وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا د۪ينَ رَمْ وَلَا دِرْهَمَنْ وَلَاكِنْ وُرِّثُ الْعِلْمَةِ Peygamberler para, mal, mülk bırakmazlar mirasçılarına. Geriye para, mal, mülk bırakmazlar. Yani peygamberlerin mirasçıları olmaz. Peygamberler yalnızca ilim bırakırlar, bilgi bırakırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim gibi bir ilim bırakmış miras olarak bize ilim bırakmış her ilmin başıdır her ilmin kaynağıdır Kur'an-ı Kerim Müslümanlar Onun içinde peygamberlerin varisleri olan alimler ondan almış olduğu ilimleri insanlara öğretiyor Onun için femen akadehu akadehu bi gatten vafir evet kim de ilim elde ederse bol bir nasip elde etmiş olur Hadis alimleri açmış ne demek bol bir nasip elde etmiş olur? Bir insan Allah'ın bir emrini öğrenmek için bir hoca efendinin önünde diz çökerse veya bir kitap alır ortaya koyar çoluk çocuğunu da etrafına toprar bir şeyler öğrenmeye çalışırsa o insanın kazancına bereket gelir. O insan bol bol kazanır. O insan dünyada sıkıntı görmez. O insan dünya dünyada zorluk görmez. Bolluk içinde olur. Başka bir hadisi şerifte görmüştüm. İlim öğrenen, bir şey öğrenmeye çalışan insanın rızkına Allah kefildir. Hiç düşünmesin. Allahu Asimüşşan onun rızkını gönderir. O zaman tavsiyeleri sıralayalım bitirelim müminler. Bunların hepsini niye anlattık? E, herkes bir yol tutmuş gidiyor. Kimisi bu memlekette, efendim, kim memur kimisi, amir kimisi, işçi kimisi, patron. Herkes bir yol tutturmuş, dünyasını kazanmak için bir yol içine girmiş, devam ediyor. Peki ne yapalım şimdi? İşimizi, gücümüzü bırakalım, gidelim, medreselere mi kapanalım, Kur'an kurslarına mı kapanalım? Hayır. Vazifelerinizi ve görevlerinizi yaparken, yani dünyalık işlerinizi yürütürken ilim adına bir şeyler de öğrenebilirsiniz müminler nasıl olacak çoğumuz evliyiz çoluk çocuğumuz var ev sahibiyiz elhamdülillah akşamleyin eve gittiğimizde televizyonun karşısında oturup 3 saat 4 saat onun karşısında esir olacağımıza alalım bir ilmi hal kitabını koyalım önümüze fazla değil 15 dakika 15 dakika sonra insanların uykusu gelir çünkü şeytan hemen gelir uykusunu getirir yani bir kitap alsanız okumaya başlasanız, bir Kur'an alsanız okuyacağım desen hemen uykunuz gelir. Bir sohbette bulunsanız, bir sohbet dinleyeyim diye hemen uykunuz gelir kafanız düşer. Şeytan öğrenmenizi istemez onun için. Ama bir filmin karşısında, bir maçın karşısında saatlerde otursanız gözünüzü kırpmazsınız. Böyle insan insanoğlu. 15 dakikada olsa bir konu öğrenin okuyun Müslümanlar. Çoluk çocuğumuz da öğrenmiş olsun. Hadi biz cahil olarak kaldık. Bari çocuklarımız da cahil büyümesinler, yetişmesinler. Ta ki insanlar, kötü niyetli insanlar çıkıp istedikleri gibi bizi yönetmesinler ya. Bu haramdır, bu helaldir. Dedikleri zaman biz de o konuda bilgi sahibi olalım. Hadi oradan be diyebilelim yani. Onun için bundan sonra kendi kendimize bir plan yapalım müminler. Bakın. Hadis-i şerifi tekrar ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadın erkek herkese ilim farzdır buyuruyor. Farz olan ilmi halimizi öğrenelim. Öğrenelim müminler. Yanlış yaparız ondan sonra bilemez. Bir ömür boyu yanlış devam eder gider. Bir hafta devam edin ondan sonra göreceksiniz ki hep bütün ev halkı, bütün fertler bu konudan lezzet almaya, tad almaya başlarlar, bırakamazsınız. Ondan sonra boyumuzu aşan bir konu mu geldi? Bir hoca efendinin karşısına geçip onu da öğrenir, evdekilerine aktarabiliriz. Bu şekilde en azından ilmi halimizi öğrenmek için ne işimizi bırakmaya ne de evimizi terk etmeye de lüzum yok müminler. Rabbim cümlemizi bilerek, anlayarak ibadetleri yerine getirenlerden eylesin inşallah. Rabbim cümlemize ilim sıfatından nasip alanlardan eylesin inşallah. Cümlemizi Allah'ın ve Resulü'nün yolundan ayırmasın inşallah. Bir sakılı şerif duası var, onu yapalım, bitirelim. Amin, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Yapmış olduğumuz hayır hasenatı, yapmış olduğumuz ibadat-ı taatı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri sana hakiki, kul Habibine hakiki ümmet eyle ya Rabbi. Vermiş olduğun bunca nimete karşı şükürlerini eda etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizler, bizleri nankör insanlar eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi senin yolundan, Habibinin yolundan ayırma ya Rabbi. Ölünceye kadar bu iman ve ikrar üzere hayatımızı idame ettirmeyi ve ölürken de bu imanla çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Resulünün yolundan bizleri ayırmaya ya Rabbi Onun sünneti Seniyesine ittibadan bizleri ayırma ya Rabbi Peygamber Efendimizin sünneti seniyelerinden birisi olan Sakalı şerifi bırakan Abimizi de Bu ibadetini kabul eyle ya Rabbi Dünyada ve ahirette onu mamur eyle ya Rabbi Peygamber Efendimizin şefaatine onu ve bizleri de nail eyle ya Rabbi Daha nice sünnetleri yapmayı bu Abimize ve bizlere de nasib eyle ya Rabbi bu sene hacca gidecek kardeşlerimizin de yollarını açık eyle ya Rabbi. Hayırlı bir şekilde, kolay bir şekilde vazifelerini yaparak mebrur bir hacla, kabul olunmuş bir hacla memleketlerine, çoluk çocuklarına dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Gidemeyen, gönlü orada olup yanıp kavrulan, gidemeyen kardeşlerimize de bir an evvel gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle ya Rabbi. Memleketimizde ve memleketimizin dışındaki diğer memleketlerde Zulme uğrayan Müslümanların halini sen biliyorsun Onlara yardım eyle ya Rabbi Filistin'de, Çeçenistan'da, İrak'ta sair beldelerde Zulüm altında inleyen Müslümanlara sen yardım eyle ya Rabbi Onları zulümlerinden kurtar ya Rabbi Dualarımızın kabulü için Allah rızası için El Fatiha